Göklerin ve yeryüzünün yönetimi sadece O'nundur. O diriltir ve öldürür. O her şeye en iyi güç yetirendir. O ilkdir, sondur, açıktadır, içtedir ve O her şeyi en iyi bilendir. O gökleri ve yeri altı evrede oluşturan, sonra en büyük taht üzerinde egemenlik kuran, Yeryüzüne gireni, ondan çıkanı, gökten ineni, ona çıkanı bilendir. Ve nerede olursanız olun, O sizinle beraberdir. Ve Allah yaptıklarınızı en iyi görendir. Göklerin ve yeryüzünün yönetimi yalnızca O'nundur. Ve bütün işler yalnızca Allah'a döndürülür. O geceyi gündüzün içine sokar. Gündüzü de gecenin içine sokar. O, göğüslerin özünü en iyi bilendir. Nicm 574 Allah'a ve elçisine inan. Sizi, kendisine sonradan sahip yaptığı şeylerden Allah yolunda harcayın. Başta kendi yakınlarınız olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayın. Artık sizden inanan ve harcayan kimseler, Kendileri için çok büyük karşılık vardır. Size ne oldu da elçi sizi Rabbinize inanmanız için davet ettiği halde Allah'a inanmıyorsunuz? Oysa O, eğer siz inananlar iseniz sizden inanacağınıza kesin söz almıştı. Allah sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kuluna apaçık ayetleri indirendir. Ve şüphesiz Allah size çok şefkatli, çok merhametlidir. Necm 575 Göklerin ve yerin son sahipliği Allah'ın olmasına rağmen, neden siz Allah yolunda harcamıyorsunuz? Sizden, fetihten önce harcayan ve savaşan kimse eşit olmaz. Onlar derece bakımından, sonradan Allah yolunda harcayan... Ve savaşan kimselerden daha büyüktür. Bununla beraber Allah hepsine de en güzeli vaat etmiştir. Ve Allah yaptıklarınıza haberdardır. Kimdir o Allah'a güzel bir ödünç verecek olan kişi ki Allah da onun için kat kat arttırsın. Onun için şerefli bir ödül de vardır. Necm 576 O gün... İnanan erkekleri ve inanan kadınları ellerinin arasında ve sağlarında ışıkları olduğu halde koşar göreceksin. Bugün müjdeniz atlarından ırmaklar akan, içlerinde sonsuza dek kalacağınız cennetlerdir. İşte bu çok büyük kurtuluşun ta kendisidir. O gün münafık erkekler ve münafık kadınlar o iman eden kimselere, ''Bize bakın da sizin ışığınızdan alalım.'' derler. Denildi ki, ''Arkanıza dönün de ışık arayın.'' Sonra da aralarına, içinde rahmet, dışında da kendi yönünden azap olan kapılı bir sur çekilir. Onlara, ''Biz sizinle beraber değil miydik?'' diye seslenirler. Müminler, ''Evet ama siz kendi canlarınızı ateşe attınız, gözlediniz, kuşkuya düştünüz.'' Ve kuruntular sizi aldattı. Sonunda Allah'ın emri gelip çattı. O çok aldatan da sizi Allah ile aldattı. Bugün artık sizden kurtulmalık alınmaz. Kafirlerden, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenlerden de. Sizin varacağınız yer ateştir. O size yaraşandır. O ne kötü bir dönüş yeridir. Necm 577 İnananlar için hala vakti gelmedi mi ki kalpleri Allah'ı anmak ve haktan gelen için ürpersin de daha önce kendilerine kitap verilmiş, sonra üzerlerinden uzun zaman geçmiş, dolayısıyla kalpleri katılaşmış kimseler gibi olmasınlar. Onların çoğu da yoldan çıkmıştır. Allah'ın, Yeryüzünü ölümünden sonra dirilttiğini biriniz. Belki aklınızı kullanırsınız diye biz sizin için ayetleri açıkça ortaya koyduk. Şüphesiz sadaka veren erkekler, sadaka veren kadınlar ve Allah'a güzel bir ödünç verenler kendilerine kat kat arttırılacaktır. Onlar için çok şerefli bir ödül de vardır. Allah'a ve ertisine inanan kimseler işte onlar, Rab'berin esrinde dost doğru kimselerin ve şehitlerin ta kendileridir. Onlar için karşılıkları ve ışıkları vardır. İnkar eden ve ayetlerimizi yalanlayan kimseler de onlar cehennemin ashabıdırlar. Bilin ki iğreti dünya yaşamı ancak bir oyun, tutkulu bir oyalama, bir süs, kendi aranızda bir övünüş, mal ve çocuklar konusunda bir çoğaltma yarışıdır. Bir yağmur örneği gibi onun bitirdiği ekin ekicilerin hoşuna gitmiştir. Sonra kuruyu verir. Bir de bakarsın ki sap sarı kesilmiş, sonra o bir çerçöp olu vermiştir. Ahirette ise şiddetli bir azap, Allah'tan bir bağışlama ve bir hoşnutluk vardır. Dünyadaki iğretiği yaşam, Aldanış malından malzemesinden başka bir şey değildir. Rabbinizden bir bağışlanmaya, Allah'a ve elçilerine inananlar için hazırlanmış, genişliği gök ve yerin genişliği gibi olan cennete yarış yapınız. İşte bu, Allah'ın dilediğine verdiği armağandır. Onu dilediğine verir ve Allah büyük armağan sahibidir. Yeryüzünde ve kendilerinin içinde musibetten isabet eden şeyler, elinizden çıkana üzülmeyesiniz ve Allah'ın size verdiği şeylerle şımarmayasınız diye bizim onu yaratmamızdan önce kesinlikle bir kitaptadır. Şüphesiz bu Allah'a göre çok kolaydır ve Allah cimrilik eden ve insanlara da cimriliği emreden kendini beğenip böbürlenen kimseleri sevmez kim yüz çevirirse de biliniz ki şüphesiz Allah çok zengin, hiçbir şeye muhtaç olmayanın, övülen, övgüye layık bulunanın ta kendisidir. Necm 578 Andolsun ki biz elçilerimizi açık delillerle gönderdik ve insanların hakkaniyeti ayakta tutmaları ve Allah'ın dinine ve elçilerine kimse kendilerini görmediği ve tanımadığı yerlerde yardım edenleri belirlemesi, işaretleyip göstermesi için beraberlerinde kitabı ve ölçüyü indirdik. Biz kendisinde büyük bir kuvvet ve insanlar için yararlar bulunan demiri de indirdik. Şüphesiz Allah çok kuvvetlidir, mutlak üstündür. Ve andolsun Nuh'u ve İbrahim'i elçi gönderdik. Peygamberliği ve kitabı bu ikisinin soyları içinde devam ettirdik. Sonra da onlardan bir kısım doğru yolu bulan, onlardan birçoğu da hak yoldan çıkmış kimselerdir. Sonra bunların izinden ardarda arda elçilerimizi gönderdik. Meryem oğlu İsa'yı da arkalarından gönderdik. Kendisine İncil'i verdik. Ve ona uyan kimselerin kalplerine bir şefkat ve merhamet koyduk. Uydurdukları ruhbanlık onu onların üzerine biz yazmadık. Sadece Allah rızasını kazanmak için ortaya çıkardılar. Sonra da buna gereği gibi riayet etmediler. Sonra da biz onlardan iman eden kimselere karşılıklarını verdik. Onlardan pek çoğu da hak yoldan çıkmış olanlardır. Necm 579 Ey iman etmiş kimseler! Allah'ın koruması altına girin. Onun elçisine inanın ki, kitap ehli Allah'ın armağanlarından hiçbir şey elde edemeyeceklerini ve şüphesiz armağanların Allah'ın elinde olduğunu, onu dilediğine verdiğini bilsinler diye Allah size rahmetinden iki pay versin. Sizin için ışığında yürüyeceğiniz bir ışık yapsın ve sizi bağışlasın. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir ve Allah büyük armağan sahibidir.